Zindandaki iki kişiden kurtulmuş olanı nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm, hemen beni zindana gönderin dedi.